İçen haftadan itibaren üçüncü asıl, üçüncü esas Marifetu Nebiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Nebimiz Peygamberimiz allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp bilmek Muhallif Rahimahullah demişti ki kimdir? En son peygamber Muhammed İbni Abdillah, İbni Abdülmuttalip, İbni Haşim. Yani en azı bu kadar bilmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Muhammed İbni Abdillah, İbni Abdülmuttalip, İbni Haşim. Büyük dedesinin adı Abdülmuttalip, Büyük dedesinin adı da Haşimdir. Haşim bin Kureyş. Haşim Kureyş kabilesinden. Kureyş bin Arap. Kureyş der Arap'tır. Araplar da nereden? Minzurriyeti İsmail. İsmail'in. Züriyetinden. Ve lehu minel umri felâthun ve siddûne sene. 63 yıl yaşamıştır. Minha erbaûne kablen nubuvve. 40 yılı nubuvvetten önce. Yani peygamberlik kaç yaşında geliyor? 40 yaşında geliyor. Yani 40 yaş, yaş insanın 40 yaşına gelmesi, olgunluk yaş. Allah-u Teala kitab Kur'an-ı Kerim'de de insandan bahsederken diyor ki hatta izâ belagâ eşuddehu İnsan diyor şiddetli yani kamil, olgun yaşına ulaştığında ne o yaş? Ve balaga 40 sene. 40 yaş. 40 yaşına ulaştığı zaman. Yani insanın 40 yaşı olgunluk yaşı ve peygamberimizle de peygamberlik ne zaman geliyor? 40 yaşında. Yani. Tabi elhamdülillah aramızda 40 yaşını açmış abilerimiz var. 40 yaşına yaklaşmış arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ömür böyle hızlı bir şekilde akıp gidiyor. 33 nebiyen resul. 23 sene de ne yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak, nebi olarak, resul olarak Allah'a davet etmiştir. Nubbiye bir ikra. Allah Resulüne ilk gelen vahi, nübüvvet yani peygamberlik görevinin geldiği vahiy hangisidir? İkra. Yani vahiy indi artık nebi oldu. Nebilikten bir üst makam daha var. Nedir o? Resul. Diyor ki Meal-i İbrahimullah nûbiyye bi ikra. İkra sûresiyle ne geldi peygamberimize? Nubuvet geldi, vahiy geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vahiy geldi. Ve ursile bil mudessir. Resullük ne zaman geldi? Bil mudessir. Niye? Çünkü resullükte ne var? Tebliğ var. Kum fe'endir. Kalk ve artık ne yap? Uyar. Uyarma vazifesi görev var. Diyor ki Meal-i İbrahimullah ve beleduhu Mekke Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin memleketi neresi? Mekke yani 40 peygamberlikten önceki yaşadığı sene 13'te Mekke'deki Resullük senesi 53 yaşına kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hayatını sürmüş 53 yaşında ne yapıyor? Mekke'den çıkmak zorunda kalıyor Mekke'den hicret etmek zorunda kalıyor hicret hezret etmesinin sebebi de nedir? Yalnızca ibadetin Allah'a yapılmasına davet etmesi. Mekkelilerin müşriklerin hoşuna gitmeyen onların kulaklarına onların hoşuna gitmediği şeyleri duyurduğu en önemli davet ibadetin yalnızca Allah'a yapılmaz. Diyor ki Muhallif Aleyhisselam'la "Ve hacere medine ba'atahu Allah Allah Teala peygamberi göndermiştir neyle? Bin nezareti ani şirk Şirkten sakındırmak için." Ve yeddu'u ilet tevhid. Ve tevhide davet için göndermiştir. Ve delilu kavluhu ta'ala nedir delili bunların? Ya eyyühe elmüddeffir. Ey elbisesine bürünmüş. Yorgana bürünmüş. Örtüye bürünmüş demek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bu sure inince Cebrail'i görüyor. Ürküyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Koşa koşa eve geliyor. Ne diyor? "Deffiruni, deffiruni." Beni ört. Ört. Beni ört. Titriyor korkudan. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu eee ayette, bu surede ya eyhel müddessir, ey elbisesine bürünen. "Küm fe enzir." Kum fe enzir. Kalk. Fe enzir. Uya. Artık resullük başlıyor. "Ve rabbuke fe tekber." Bakın, neyle başlıyor? Tebliğ, uyarıcılık. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini ne yap? Tekbir et. Allahu Ekbar. Rabbini yücel, tazim et. وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ فَسِيَابَكَ وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ Ne demek siyabeke? Siyab kelimesi elbise anlamında. Elbise, tahhir ne yap? Temizle. Ama buradaki elbise, ayet kelimedeki elbise böyle üzerimize giymiş olduğumuz elbise mi yoksa ameller mi? Ameller. ameller. Niye bu tefsire yöneliyoruz? Elbise ise elbiseni temizledi diyerek olduğu gibi tefsir etmiyoruz. Şundan dolayı. Bir kere diyor ki ilim ehli, tefsir alimleri bu ayetin indiğinde henüz namaz ne değildi? farz değildi. Namazın şartı olan abdest de ne değildi? Farz, değil. farz değildi. Necasetten taharet de farz. Yani bu şekilde evet. namaz için farz değildi. Namaz farz olmadığı için bu ayetin ee, ben kastım normal elbise olması daha uzak. Peki Kur'an-ı Kerim'de elbise e, diye ameller ifade ediliyor mu? İfade libasut libas libasut takva. Libas-u takva. Takva elbisesi. Demek ameller... Ameller ne olabiliyor? Ameller neyle ifade edilebiliyor? Elbise olarak ifade edilebiliyor. Allah-u Teala peygamberle diyor ki Amellerini temizle. Neyden temizle? Şirkten temizle. Bakın ilk peygambere gelen temizlik emri şirkten. Çünkü gönderilmiş olduğu toplum şirke bulaşmış. Şirk diz boyu, insanların gırtlağına kadar battıkları bir pislik. Allah Teala peygamberine ki kendini ne yap? Şirkten amellerini temizle. Kimiler der ki ya hocam hiç Allahu Teala peygamberine şirkten uzak dur şirkten sakın diye emreder mi? Evet, emreder. Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sana ve laqad uhya ileyke ve ila'llezine min qablika. Sana senden öncekilere vahiy yolundu ki ne vahyolundu? yolundu? Le in Şayet ey Muhammed şirk koşacak olursan amelin boşa gider. Bütün amelin boşa gider. Yani Allah Resulü tehdit altında. Allah-u Teala Resulünü korkutuyor. Neyle korkutuyor? Amellerinin boşa gitmesini. Yani bizden birisine bir arkadaş ödese ki bak amellerin boşa çıkabilir. Belki de hemen kibir yürüyecek. Ya sen ne diyorsun diyecek. Ama bakın Alemlerin Rabbi olan Allah insanlığın efendisine neyle tehdit ediyor? İnsanlığın efendisini neyle korkutuyor? Sana ve senden öncekilere vahyolundu ki şirk koşacak olursan amellerin ne haber Boşa, Boşa gidelim. Boş Çok büyük bir tehdit. Tehdidi yapan kim? Yüce Demek ki şirkten ne yapmak gerekiyor? Sakınmak gerekiyor. Şirkten Uzak durmak gerekiyor. وَرْرُجُزَ فَهْجُرُ Ayetinde ağımından yazıyor. وَرْرُجُزَ فَهْجُرُ Ne demek rejiz? Necaset, pislik. Pislikten uzak duruyor Allah. Hangi pislik bu? Çamur mu? Dışkı, necaset mi? Hayır. Putlar, şirk. Allah-u Teala, اِنَّمَا لِلْمُشْرِكُونَ Müşriklerine veriyor neces. Müşrikler necistir. Kafir, necistir, pisliktir. Putlar, pistir. Diyor ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de فَا putlardan olan ve senlerden olan pisliklerden uzak durun, Sakının diyor allah, allah Demek ki putlar ve allah Teala ibadet olunan her şey nedir? Pisliktir. Şimdi şurada gelsek ders yaptığımız bu ortamın ortasında bir pislik bulsak, dışkı bulsak. Herkes ne yapar? Şurada oturamazsınız. Ee dersiniz. Habire arkanıza bakarsınız. Dersiniz hocam bugün ders yapmayalım. Oradan onu temizlesek, temizlesek bile aklınızda hep o ne kadar o pislik kalır, hep kalır. Oradan geçmezsin, oradan üstüne oturmazsın yepyşlik. Temizlense bile. Yok. Ama Allahü Teala bakın arkadaşlar bizlere bu evet bu da bir pislik de. Bundan daha büyük bir pislikten bahsediyor. İşte tevhid ne zaman kalbimizde tevhid ne zaman kalbimizde tam kendine yut edinecek, yer edinecek o zaman. şu vermiş olduğunuz insandaki gibi o pislikten sakınırcasına ve daha da çok sakınırcasına ne yapacaksınız? Çekinip tiksineceksiniz. Yani İbrahim e, aleyhisselam bu a'tezü lekum ve ma Ne diyor kavmine? Bu a'tezü lekum. Sizden kaçıyorum, uzaklaşıyorum. Tıpkı normal dışkıdan kaçar, dedi ki ya. Şimdi bu dışkıdan tiksiniyoruz. Tevhidden tikşinen insanlar da bakın ne diyorlar kavimlerine, topluluklara. Ve a'tezilikum. Sizlerden kaçıyorum. Gidiyorum. Hı hı. Ve ma ta'budune min dunillah. Allah ile birlikte ibadet ettiğiniz her şeyden ve sizden ne yapıyorum? Kaçıp gidiyorum. Gelecek ileride. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun bir şirkten sakınmanın bir gereği olarak müşriklerle aynı ortamda yaşamanın cahil olmadığını beyan ederek ne diyor? Ben diyor müşriklerle aynı yerde yaşayan, ikamet eden Müslümandan diyor, beriyim. Diyor ki, ateşin ateşini görmesin. Senin diyor, yaktığın ateşin, eskiden insanlar, tandır yakacaklar, ateş yakıyorlar. Değil mi? Evi aydınlatacaklar, ateş yakıyorlar. Diyor ki, ateşin, onun ateşini ne yapmasın diyor Allah razı ve Görmesin. Yani senin ateşin, müşriğin ateşinden yan yana dahi gelmesin yani. Neden? Çünkü peygamberler tevhidi anlamış, zıttı olan şikten de son derece kaçmış insanlar. İbrahim Aleyhisselam Rab, ne diyor? Beni, Rabbi cunubni beni ve beni, ve beni ye çocuklarımı enna'budel asnam putlara tapmaktan alıkoy muhafazet. İşte Allah-u Teala bu ilk risaletle birlikte peygamberlikten sonra nübüvetten sonra risalet, rasullikle peygamberimize diyor ki kalk elbiseni temizle yani amellerini temizle şirkten verrucse fehçur şirkten uzaklaş sakın وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Ve vermiş olduğun iyilikleri de başa ne yapma? Kalkma. وَلِرَبِّكَ فَصْفِرْ Ve Rabbin için ne yap? Sabret. Diyor ki Muallif Rahimahullah وَمَعَنَا قُمْ فَاَنْزِرْ ve mana kum fanzir. Korku ve uyar. Manası nedir? Yunziru an shirk ve yed'u ila tevhid. Korku uyarın manası diyor. Şirkten sakındır ve tevhide çağır. Çağır. Tamamdır. Müellif Muhammed bin Abdullah İbrahim Allah demiyor. Tevhide çağır, şirkten sakındır. Diyor ki şirkten sakındır, tevhide çağır. Önce Önce pislikten temizlen. Sonra içini doldur. Kelime-i de böyle değil mi? La ilahe. Önce ne yapıyorsun? İnkar. Sonra illallah ispat. Önce tahliye, sonra tahliye. Önce tahliye ne yapmak? Boşaltmak. Sonra tahliye doldurmak, süslemek, ziynetlemek, ziynet etmek, süslemek. Ve rabbeke bir Rabbini tekbir et. Tazim et. Çünkü Allah-u Teala Allah-u Ekber diyoruz ya. Ne demek bu Allah-u Ekber? Allah en büyüktür. Zububiyetinde en büyük. Onun gibi yaratıcı var mı? Yok. Onun gibi rızık veren, yoktan var eden, malik olan, yok. Yeryüzünde mülk iddia herkesin mülkü nedir? Zahildir. Ne demek zahil? yok oluştur. Yani bugün sevinirsin, bir yer alırsın. Buranın mülkü benim dersin. Bakmışsın ki birkaç sene sonra o mülk elinden gitmiş, başkasına geçmiş. Onun Allahu Teala rububiyetinde nedir? Ekber, en büyüktür. Allahu Teala uluhiyetinde ekber, en büyüktür. Diğer ilahların hepsi nedir? Zalike bi ennallahu vel haqq. İşte bu Allah hak olan Allah'dır. Enne ma ted'une min duni huve'l-bâtil Onun dışında dua ettikleri, ibadet ettikleri de nedir? Bâtil. Allah-u Teala isim ve sıfatlarında en büyüktür. Ekber. Allah'ın ilim sıfatı öyle bir ilimdir ki her şeyi bilir. Geçmişte olanları unutmaz. Gelecekte olanları bilir. Olacak olanların nasıl olacağını bilir. Olmayacağını, olmamasını bilir. Olmayan bir şeyin olsaydı nasıl olacağını da ne var Bilir. Mükemmel, eksiksiz bir ilim. Bugün biz, bırakın çevremizde cereyan eden olayları, kendi yapmış olduğumuz hareketleri bile, şeyleri bile ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Öyle değil mi? Yani bazen ben kitap okuyorum, kitabın altına not almışım, altını çizmişim. Unutmuşum ya. Yani, o bilgiyi bile unutmuşum yani. Gitmiş 5 sene önce, 10 sene önce Not almışım oraya. Diyorum, ilk defa okuyormuş gibi görüyorum. Bazen. bazen bir hata işlersiniz, bir günah işlersiniz. Unutursunuz onu. Çünkü ilmimiz eksik. Birisine söz versiniz, hatırlatır. Aa dersin, unuttum ya. İşte allah Teala isim ve sıfatlarında da ekber. Aynı şekilde allah Teala'nın şeriatı da nedir? En büyük, en azim şeriattır. Gönlemiş olduğu İslam dini. Değil mi? En büyük şeriattır. En noksansız şeriattır. <gülüyor> Muhalif diyor ki وَسْيَابَكَ فَتَحْهِرْ Bize tefsirini yapıyor. Elbiseni temizle. Yani tahhir a'malake ani şirk. Amellerini şirkten ne yap? Temizle. Amellerin şirkten ne olsun? Temiz olsun. وَالرُّجْسَ فَهْجُرْ Necasetten, pislikten de kaç. Hecr. Uzaklaş. Er-Ricis. Nedir Er-Ricis? El-Esnam putlardır. Ve Allah ile birlikte ibadet olunan her şey. Ve hecrüha. Onları hecretmek ne demek? Terkuhâ. Terk etmek. Ama sadece bedensel anlamda değil. Kalbi anlamda da. Vel-berâtu minhâ. Kalben beri olduğunu söylemek. Ve ehlihâ. Ve bu. ehlinden, şirk ehlinden de ne yapması lazım insanın? Veri olmasına lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın az önce ayet-i keramelerine ne okuduk? Ve a'tezilikum Sizlerden kaçıyorum diye. Ve ma ted'une min dunillah. Allah ile birlikte dua ettiğiniz, ibadet ettiğiniz şeylerden de kaçıyorum. İslam'ın tarifini yaparken ne demiştik İslam? El-İslam huval istislamu lillahi bittevhid. Allah'a teslim olmak. Neyle teslim olmak? Tevhid ile teslim edelim. Başka? Vel'in qiyadu lehu bit ta'a. Allah-u Teala'ya itaat ederek bu neynek? İslâm bu. Üçüncüsü? Vel'beratu mineşşirki ve ehlihi. Şirkten ve şirk ehlinden beri olmak. Bunlar da güzel insanlar. Ne güzel konuşuyorlar. Güzel kıyafet giyiyorlar. Hoş insanlar. Şaka yapıyorlar. Bir de bunu dinlemek lazım. Değil. Yani... eğer kalbimizde tevhidin yeri kendine yurt edindiyse, yerleştiyse, temelleri sağlam atıldıysa şirk ehlini gördüğünüz zaman az önceki vermiş olduğum örnekte olduğu gibi ne yapmanız lazım? Necasetten, pislikten kaçtığınız gibi kaçmanız lazım. Tiksinmeniz lazım. Çünkü bu adam Allah-u ya ne yapıyor? Şirk koşuyor, ortak koşuyor. Diyor ki allah Teala selamdan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de ve iz qala ibrahim li abiyi ve kavmihi hani ibrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Yani tevhid seni öyle bir hale sokuyor ki baban şirk içindeyse, müşrikse ona bile ne yapıyorsun? Tavır alıyorsun. Ondan bile uzaklaşıp kaçıyorsun. Iz qala ibrahim li abiyi ve kavmihi inneni baraun mimma taabudun. Benzeren ibadet ettiğiniz her şeyden beriyim diyor. Yine Allah Teala diyor ki İbrahim aleyhisselam'a da tabiikenlik لكم usvetun hasene fi ibrahima ve'llezina ma'ah. Sizler için İbrahim'de ve İbrahim'le birlikte olan iman edenlerde sizler için güzel örnek var. Neyi bizim için güzel örnek? İlqaalu li kavmihim. Hani onlar kendi kavimlerine söylemişlerdi. اِنَّا بُرَعَاءُ مِنْكُمْ Bizler sizlerden beliriz. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile birlikte ibadet ettiğiniz şeyleri. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bakın. Tevhid için yurdunu terk etti. Tevhid için baba oğluna oğlu babasına düşman oldu, kılıç çekti. Bundan hepsi neden oldu? Biraz daha Fazla toprak parçası kazanıp devlet kurmak neticesinde oldu. Hayır. Yani devlet niye kurulur? Tevhidi ikam etmek için kurulur. Yani tevhid, devleti, devleti ikam etmek için değildir. Yani her şey tevhidin neyi içindir? İkam edilmesi içindir. Tevhidin ikam edilmesi içindir. O sebeple Allah Resulü Aleyhisselam'a gel devlet başkanı ol Ne Ne Çünkü Amaç devlet başkanı olmak değil. Amaç tevhidi ikam etmek. Tevhid yeryüzüne yaymak, yaşatmak. Akad-ı ala hava aşresinin idu'ulet tevhid. Böyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü hiçbir ibadete davet etmeden insanları, on sene boyunca neye çağırdı sürekli? Tevhide çağırdı. On sene boyunca. Mekke'de. Ve ba'del aşır, ure cebihi ilessemâ. 10 senenin sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık ne olacak Tevhidin yanında tevhidin gereği olan bazı ibadetler emredilecek. Bu ibadetlerin ilk başında ne geldi? Namaz, namaz geldi. Ne zaman geldi namaz? Peygamberlikten, nububetten, risaletten 10 yıl sonra. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam 10 yıl boyunca kendinden önce gelen peygamberlerin davet ettiği şeye davet etti. Allah Sallallahu diğer bir kitabın Kur'an-ı Kerim'de. E mereselna min kablikem rasul. Senden önce hiçbir resul göndermeyelim ki illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ene fe'budun. Ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Her resule şöyle vahyettik. Nedir vahyettiğimiz şey? Ennehu la ilaha illa. Benden başka ilah yoktur. Ancak bana ibadet edin demesi için. Yani her bir resul Allah'tan başka ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin. Allah'a ibadet edin için. Kavimlerine gönderildi. Her Resul. Her bir Resul bu şekilde ne yapılır? <gülüyor> kavimlerine gönderildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın en şereflisi olan, en kıymetlisi olan, seyyid veledi veled Adem olan, Peygamberlerin sonuncusu Hatem-ül olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 sene boyunca tevhid, tevhid, tevhid, tevhid. 10 sene. Sürekli tevhid. Davet bakın neyle başlıyor? Vesiyâbekefe tahhir. <gülüyor> Amellerini temizle. Necaset olan, pis olan çiftten ve ehlinden ne yap? Futlardan beri uzaklaş. 10 sene bunu davet ediyor. Sonra ardından Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? E, Mescidi Haram'dan, Mekke'den nereye götürülüyor? Kudüs'e, Mescidi Akfı'ya. Bu yolculuğuna biz de diyoruz? İsra diyoruz. İsra. Gece vakti ne yapmak? Bir ceden bir ceden gitmek. Subhanel lezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna havle. Etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksa'ya mescidi haramdan kulunu gece vakti götüren Allah noksanlıklardan ne münevde O gece öyle muhteşem bir gelir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kat semaya ne yapıyor? Yükseltiliyor. Allah Resulü Aleyhisselam sidretül münteha yaklaşıyor. Yaklaştırılıyor. Hatta hadislerde geldiği üzere Allah Resulü Aleyhisselam kalemlerin neyini duyuyor? Sesini, gıcırtısını duyuyor. Kalemin gıcırtısını duyuyor. Yazıyor. Allah-u Teala'yı görüyor mu? Görmüyor. Ama Allah-u Teala ile konuşuyor. allah Teala'nın sesini duyuyor. Ve allah Teala ile Musa Aleyhisselam arasında gidip geliyor. Ne için? Namaz için. 50 vakit namaz farz kılınıyor. Ta ki bu namaz 5 vakite düşürülene kadar. Sayıda 5 ama ecirde 50. 50. Sayıda 5 ama ecirde 50. Niye? Çünkü her bir seneye en az 10. Yani 5 olmasının hikmetlerinden bir tanesi de bu. Bunu bile kılamayan maalesef kimler var? Gafiller. Var. Foridet aleyhi salavatul khams Beş vakit namaz farz kılınır. İlk defa namaz farz kılıyor. Kaç cekat olarak farz kılıyor? Onu kastetmiyoruz. İki. Vakit olarak yani elli. Ta ki beş vakit ediyor. Elli vakit yetişmek, yetişmek mümkün değil. Elli vakit yetişmek mümkün değil. Musa aleyhisselam. aleyhisselam. Musa aleyhisselam. Ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ümmetinin, kendi ümmetine buna taat, itaat edemediğini güçsüzlemediğini söylüyor. Namaz fazla kılınıyor. O salla fi Mekke 3 sen. Mekke'de kaç sene namaz kıldı? Allah razı olsun. 3 sene. Ama yine ana konuyu teyit. Namaz öyle bir ibadet ki bize tevhide hatırlatan ibadet. Allahu ekber tevhidle başlar. Elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha okuyoruz her rekat. Elhamdülillahi rabbil âlemin, Rab olan Allah. Rububiyet. Errahmanir Rahim isim sıfat. Malikiyevmiddin isim sıfat. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sonra ibadet ederiz. Tevhidin bütün kısımlarını ne ne yapıyoruz biz namazda? Okuyoruz, tekrar ediyoruz. Ve ba'daha umira bil hicreti ila'l Medine. Ardından Allah Resulü Medine'ye ne yapma emr Hicret etmeye emir Hicret konusu Önemli bir konu. Önümüzdeki haftanın konusu olacak inşallah hicret. Buradan ilim ehlinden nakiller yapacağız. Maalesef bugün birçok Müslüman şirk diyarında çalışma niyetiyle dünya meşgalesi, metası için oraya gitmiş insanlar. Kimileri oradaki ülkelerin vatandaşlığını almışlar. Bizim alimlerimizin hepsinin fetvalarına bakın. Bir tane alimin Selef aliminin, ehli Sünnet aliminin yabancı bir ülkenin vatandaşlığını almanın caiz olduğunu göreme söylediğini göremezsin. Yani adam Almanya'ya gitmiş. Adamın Türk vatandaşlığı var. Müslüman bir beldenin vatandaşlığı var. Cezayir vatandaşı adam. Ne bileyim. Gitmiş Almanya, Almanya, Fransa vatandaşlığı almış. Caiz değil mi? Haram. Haram. Bir ülkenin vatandaşı, kafir bir ülkenin vatandaşını olmak nedir? Haramdır. Orada yaşamak da dünye bir gayetin için gitmek haramdır. Şahit değil. Önümüzdeki hafta inşallah onları alacağız. Hatta Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki, yani bir ülkenin de vatandaşını almak onları diyor, tevelli etmenin, dost edinmenin ta kendisidir diyor. Şeyh Albani Çünkü size vatandaşlık verirken sizden söz alıyorlar. velanızın ve beranızın o ülke için olması gerektiğini kabul ediyorsunuz barışta ve barışta ve savaşta o ülkeyle birlikte bildiğin olacağınızları akit yapıyorsunuz akit yapmasanız bile eli vekil diyor kesinlikle aslanı değildir böyle bir kafir ülkenin vatandaşlığını almak caiz değildir İnşallah bu konulara dini Şeyhülislam tevniyeden nakiller hicretle alakalı yani önemli mesele inşallah Subhanak Allahu أشهد أن لا إله إلا, إلا أنت أستغفر وتعطو